Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyiciler. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. 12 Kasım 2021 Cuma günü 95.0 açık radyoda saat 13'ler zaman olduğu gibi e, önce sağlık programındayız ve e, artık tanıdık e, müdahale konuklarımızdan bir konuğumuzu e, sizlere sunmak için sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet 13'te bağlanamadık 3 dakika sonra bağlandık e, bundan dolayı dinleyicilerimizden de mesajlar alıyorum neredesiniz diye buradayız ama iyi ki geç bağlanmışız Vedat Türkan'ın kendi sesinden şiirini dinlemek de güzel oldu diye düşünüyorum e, çok iyi bir bağlantı sorunuymuş e, konuğumuz e, Profesör Doktor Gökçen Orhan e, Gökçen Orhan'ı e, aslında bir önceki programda da davet etmiştik biliyorsunuz kardiyovasküler cerrah kronik e, tromboembolik pulmoner hipertansiyon farkındalık günüydü 6 Kasım bir haftaya da uzadı bu farkındalık e, günü. E, neler oldu diye soracağız. Şimdi izle, dinleyicilerimiz diyordur ki, yani söylemesi bile zor bu hastalığı. Bu hastalık nedir diyordur. Belki bir baştan da alırız diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Hoş bulduk. Öncelikle özür dilerim. Şu anda hastanemde bir internet problem var. Sesim de arada umarım düzgün geliyordur. Arada e, bağlantı ansı edildi ama... Sesin güzel geliyorsa çok mutlu oldum. Şimdi öncelikle bir kere daha davetiniz için çok teşekkür ederim. Biraz söylemesi zor olan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon farkındalık gününde bugün 6 Kasım'da ama bir hafta boyunca da çeşitli etkinlikler yapıldı. Şimdi bu hastalık ne? Bu hastalık aslında basit bir pıhtı hastalığı. Ee, akciğerimizi hepimiz biliyoruz ki bacaklarımızda bir takım şişlikler oluşabilir. Derin ven trombozu dediğimiz ya da DVT diye kısaca internette bulabileceğiniz ya da akciğerimize pıhtılar atabiliyor. Akciğer embolisi olabiliyor. Geçirdiğimiz akciğer embollerinin yani akciğerimizi atan pıhtıların 25'te biri kronikleşerek tedavi edilemeyerek zaman içerisinde akciğer basıncını yükseltebiliyor. Bu tıkayan pıhtılar akciğer basıncını yükseltince bir süre sonra kalbimiz o yüksek basınca çalışırken iflas etmeye başlıyor ve kalp yetersizliğine giriyoruz. Çok sık bir hastalık mı? Hayır. Ama maalesef 5 yıl içinde e, hastalarımızı ölüme götüren doğru tanı konulmazsa, doğru şekilde tedavi edilmezse Hastalarımızı ölüme götüren bir hastalık. Bunun için biz yaklaşık 3 e, yıldır e, tüm dünyada kıtep e, farkındalık günü olarak anılan bu günü Türkiye'de de e, hayata geçirdik. Hastalarımızı ve doktorlarımızı bu konuda bilgilendirerek e, elimizden geldiğince daha fazla sayıda hastanın tanınmasını ve zamanında etkin tedavi almasını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında hem dünya kronik, tromobalik pulmoner, e, hipertansiyon farkındalık günü haftası e, ve bu önemli ender görülür ama hani sonuçları tehlikeli olabilecek e, patolojiyi konuşuyoruz. Hem de bu e, konu hani çok spesifik, çok özel bir konu. Çok az insanı ilgilendirir diye düşünülmesin. Çünkü ben hemen oraya çekeceğim. Buna Fransızlar deformasyon profesyonel derler. Hani Covid'e çekeceğim. Covid döneminde de bu emboli konusu ve kardiyovasküler bir takım gelişmelerden çok bahsediliyor. Belki onları harmanlayıp konuşacağız. Böylece daha da ilginç olacak. Çünkü bilmiyorum daha önce de sizinle programımızda konuşmuştuk, sormuştuk. Acaba COVID komplikasyonları arasında bu tip kardiyolojik sorunları sık musunuz? Hastaneniniz yani Mersi'ye gelen oluyor mu diye bununla da bağdaştırabiliriz herhalde değil mi? Şimdi yani bu benim görüşüm bununla ilgili şu anda bir tartışma da var aslında kimi diyor ki pıhtı sorunları hani arttı kimi diyor ki artmadı ama benim görüşüm bu pıhtı ile ilgili sorunlar COVID geçiren hastalarda gerçekten çok fazla. Özellikle akciğer embolisi özellikle akciğer embolisi oldukça sık görülüyor. Yalnızca bugünü, tabii ki bu şimdi e, Selim hocamın yanında e, konuşurken daha dikkatli olmak gerekiyor. <gülüyor> İstatistiksel anlamlı bir çalışma değil ama ben bugün COVID sonrası akciğer embolisi olmuş iki hastayı bugün itibariyle odamda gördüm. Hani bu tür bilinirlikler arttırıldıkça daha çok hasta bize böyle başvuruyor ve biz hani daha net olarak bir yorum yapabiliyoruz. Ama e, 2021 yılında e, yayınlanmış e, saygın bir dergi olan European Society of Radiology'de bir yazı var. E, bu yazıya göre eğer bir hasta, eğer bir hasta Covid nedeniyle yoğun bakıma yattıysa %49.8 wow. yani neredeyse %50 oranında akciğerlerinde pıhtı olduğu gösterilmiş. Eğer bir hasta çok ciddi ateşli bir hastalık yani hastalığı ateşli ve ağır geçiriyorsa hani hepimizin daha önceki şeyde de konuşmuştuk programda hatırlarsanız Dedimer'den şundan bu markırlar yükseldiyse bu hastaların 17.9'u herhangi vücudunun bir yerinde pıhtı geçiriyormuş. Yani bence bu sayılar çok ciddi sayılar. Tabii. Ve Tabii. önümüzdeki dönemde belki de bizler COVID sonrası gelişmiş pıhtı hastalığı diye bir hastalığı tanımlayacağız. Çok Ve iyi. belki de ileride... Kıtep gibi söylemesi zor olduğu için artık ben buna kıtep diyorum. Kronik tromboembolik pulmonar hipertansiyonu söylemesi bile beni bile yoruyor. <gülüyor> kıtep hastalığını biz daha çok göreceğiz. Daha çok insan kronik hastalıktan dolayı kalp yetersizliğine gidecek. Hatırlarsanız geçen programımızda da konuşmuştuk. Üzerimize bir çığ geliyor çünkü Türkiye'de ateroskleroz, yani damar sertliği çok ciddi bir problem. Buradan bir kalp yetersizliği hastası bize zaten çığ gibi üstümüze düşmek üzere. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin, Avrupa'nın en önündeki ülke olması bekleniyor. Ve çok popüler olan hani kanserle mücadele, kanser farkındalığı diyoruz ama onun 4 katı hastanın bizi beklediğini konuşuyoruz. Şimdi bir de bu eklenirse yani Covid sonrası pıhtı hastalığının getirdiği kalp yetersizliği olayın ciddiyetini daha da, Vurgulayıcı yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, Kıteb bahane aslında ben hep şunu söylemek istiyorum. Kıteb pıhtıyla oluşan hastalıkların belki de en uçtaki en nadir olanı. Ama bizim asıl farkındalığını arttırmamız gereken şey pıhtıya karşı mücadele etmek. Çünkü o küçücük pıhtı evet çok küçük ama riski çok büyük. Türkiye'de çok fazla Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden hatta yani birinci ülkesi dediniz. Bunun nedenleri biliyor mu? Nedir Türkiye'de çok sık görülmesinin nedeni? Şimdi birincisi ater ateroskleroz açısından bakarsak. Yani neden bu kadar katliye yetersizliği ülkemizde çığ gibi attı? Hepimiz biliyoruz ki son özellikle 10-15 yıldır biz tedaviye yönelik bir sağlık politikası yürütüyoruz. Önemli olan koruyucu, bütünleyici, erken sanıyı yol açan politikalardan maalesef biraz uzaklaştık. Biz önce hastalıkları çok iyi tanıyoruz. Şu anda Türkiye belki de hastalıkları en iyi tanıyıp tedavi eden e, sağlık sistemi. Ancak koruyucu tıptan biraz uzaklaştık. İkincisi, Beslenmemiz bence çok bozuldu. Ee, Ayşegül Hanım e, burada e, beni çok daha destekler sanırım. Çünkü kendisi çok ciddi bir vegan diyetten yana. Şimdi ben eskiden e, bir sofrada yalnızca et olduğunda şey derdim. ne Et olmadığında, yalnızca ot olduğunda şu sözü söylerdim ki etrafım benimle dalga geçerdi. Ne yiyeceğiz? Yıllar içerisinde biraz çabayla bu alışkanlığımı değiştirip Ayşegül Hanım kadar başarılı bir vegan olamasam da en azından vegana kaymayı başardım. Hepimiz beslenmemizi değiştirmemiz gerekiyor. Tuz kısıtlamasına özen göstermemiz gerekiyor. Yaşamımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hepimiz elimizi vicdanına koyalım. Hangimiz hareketli yaşıyoruz? Hiçbirimiz. Hareketli yaşamayı öğrenmeliyiz. Bugün konuştuğumuz pıhtı konusunda da aslında en iyi koruma ne kansulandırıcılar ne başka bir şey. Hareket etmek. Yani buradan da çıkacak sonuç alacağımız küçük küçük tedbirler birdenbire tüm hayatımızı değiştirebilir. Ve bizi çok daha sağlıklı bir hayata götürebilir. Çok önemli mesajlar bunlar. Sağ olun hocam. Ee, Bağlandım umarım bir sorun olmuyor. Hayır, hayır, çok... hayır hiçbir sorun yok. Soruyor. Çok önemli tamam, konuları. Çok hem ya COVID bilmiyorum bağlantı. sorunuza cevap verebildim mi tabii. Selim hocam? Tabi tabi. Hem Covid bağlamında hem genel anlamıyla Türkiye'deki bu emboli sorunu, arterioskleroz sorunu, kalp yetmezliği bütün bunların genel değerlendirmesi çok güzel özetlenmiş oldu sayenizde. Sağ olun. Ayşegül sorun var mı? Sana söz vereyim. Sorundan sonra bir müzik arası veririz. Çok küçük bir soru soracağım. Ondan sonra birkaç tane ben teknik soru sormak istiyorum diyorum Gökçen Hoca'ya doğrusu yakalamışken ama teknik olmayan bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu hareketten evet. bahsediyoruz ama bu hareketi tanımlamıyoruz. Biraz hani çerçevesinde çizmemiz gerekir gibi geliyor. Çünkü hani çok uç şeyler istediğimizde insanlardan yapamıyorlar. Mesela günde on adım at. Gerçekten on adım atması bir kişinin günde işi gücü varsa çok zor. Ama hani 4500 adım mı 5000 adım mı ee, ne öneriyorsunuz? 45 dakika yürüyüş mü? Hani bunlar daha yapılabilir geliyor bana. Şimdi tabii ki en ideali hani hareket konusunda az önce de söylediğim gibi gerek pıhtıya karşı gerekse ateroskleroza karşı aslında sağlığımızın yolu yürümekten geçiyor, hareket etmekten geçiyor, spor yapmaktan geçiyor. Şimdi burada verilmesi gereken cevap bence şu. Yani altının vurgulanması gereken. Kendi ritminizde yapabildiğinizin en uzununda hareket edin. Eğer sizin 5000 adım yürüyebiliyorsanız emin olun 1000 adım yürümenizden çok daha iyidir. Ama idealini sorarsanız günde az önce sizin söylediğiniz gibi kendi ritminizde 45 dakika kendi ritminizde altını çiziyorum. Kanter içinde değil düzenli yürüyüş yapmanız sizin sağlığınızı çok daha efektif koruyacak. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yalnızca günde 10 bin adım atarak yani aslında bunun da karşılığı 5 bin ila 10 bin adım arası yani 45 dakika yürüyerek Kalp damar hastalıklarının hangisi olursa olsun yüzde 25'inden sizi kurtarıyor. Tansiyonunuzu regüle ediyor. Onun için yeter ki yaşam tarzımızı değiştirip biraz da hareket edelim. Ben tersten Ayşegül Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Mümkünse hazır siz e, bu kadar vegan diyet hakimken. Biz e, hani benim gibi insanlar hani ne yiyeceğim diyen sofraya otunca ete. Biz yavaş yavaş kendimizi nasıl değiştirebiliriz? Çünkü günümüz şartlarında alıştığınız bir diyeti değiştirmek çok kolay değil. Sizin pratik bir öneriniz var mı? Doğrusu ben uzun süre vejeteryandım. Ardından veganlığa geçtiğim için hani çok kolay geçtim veganlığa ama size şöyle bir e, örnek vereyim. E, Antalya'da bir edebiyat etkinliğindeydim dört gün. E, çevrenizde daha çok bitkisel beslenen insanlar oldukça siz de bitkisel beslenmeye dönüyorsunuz. Bence bitkisel beslenen insanların artışı buna neden olacaktır? Çünkü dört günün sonunda artık ben şunu fark ettim ki vegan beni çok hoşuna gitti insanların. Ben de ondan istiyorum demeye başladı. E, sadece ben şurada bir sıkıntı görüyorum e, vegan beslenmeden. Hani çok soya kıymasına falan e, kaymak çok bizim e, damak tadımıza uygun değil. Ama bizim Anadolu mutfağı zaten baklagilleriyle e, ve sebzeleriyle, otlarıyla çok lezzetlidir. Biraz daha böyle mutfakta zaman geçirip e, o sebzelere, e, baklagillerin lezzetine kayınca bence o iş oluyor diye düşünüyorum. E, biraz da tabii... Bu e, veganlık ve e, ekolojik yıkımla ilgili endüstriyel tarımın biraz hani yayın okumakta e, içimizdeki şefkat ve vicdan duygusu da, e, ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sorunuz için. <gülüyor> Peki sizin bu keyifli sohbetinizi müzik arasıyla ne yazık ki bölmek durumundayım. Efendim Lübnan'dan, Feyruz'dan bir parça dinleyeceğiz. Albint el Şalabiye. Ee, Albint El Şalabiya, Fer Feruz'dan dinledik. 12 Kasım 2021, Cuma günü önce sağlık programındayız ve konuğumuz Prof. Dr. Gökçen Orhanlı. Tromboembolik, pulmoner, hipertansiyon ve diğer kardiyolojik sorunları COVID bağlamında, COVID ile ilintili ya da ilintisiz. Bu önemli ve gittikçe ülkemizde daha sık görüldüğünün e, net verileri olan bu hastalığı, bu önemli sağlık sorununu konuşuyoruz. Evet Ayşe, küçük sorularım var. Evet. Biraz daha teknik sorulara e, girmek istiyorum. Şimdi Covid 19 su e, kişi tanı aldı mı? PCR e, la e, tanı aldığında e, bir akciğeri dinleniyor, toraks BT yani akciğer tomografisi diyeyim istenebiliyor. Siz burada şunu öneriyor musunuz e, veya hangi şartlarda önerirsiniz diye sorayım. Dedi mer, e, Deydimer e, tromboembolik bir durum var mı diye bakılan bir tetkiktir. Deydimer'e e, bir hekim, periferdeki bir hekim hangi şartta PCR tanısı alan bir bireye bakmalıdır e, diye soracağım. Sonra bir soru daha soracağım ile ilgili. Benim kendi görüşüme göre yani tabii ki bu konuda her hasta rutin dedimer bakılabilir. Her hasta Covid geçireni böyle takip edebilirsiniz. Ama bunun inanılmaz çığ gibi büyüyen bir maliyeti var. Ee, eğer bir hasta e, yalnızca Covid-19 tanısı aldıysa, çok yüksek ateşi yoksa, solunum sıkıntısı yoksa, eee hastada bir takım enfeksiyonun ağırlaştığına yönelik ilk güne göre ağırlaşan bir tablo yoksa bence bunlara bakmaya gerek yok. Neden? Çünkü dedimer yalnızca algılanan şey sanki Covid'de yükselen bir şeymiş cesine algılanmaya başladı. Ya da hani ben bunu bilerek kullanıyorum bu cümleyi öyle pazarlandı. Böylece bir dedimer pazarı oluşturuldu. ki eğer bunlar yoksa Hasta stabil bir Virüs enfeksiyonu yani grip gibi geçiriyorsa bunların hiçbirine bakmaya inanın klinik olarak gerekli olduğuna ben inanmıyorum. Gereksiz bir maliyet ve iş yükü. İkincisi her hastaya tomografi çektirelim mi? Şu anda çok moda. Her hastaya tomografi çekiliyor. Biz biliyoruz ki eğer solunum sıkıntısı yoksa bir hastanın Ateşleri çok yüksek değilse yapacağımız şey aslında çok basit. Kanıtlanmış tek şey yani yüksek doz C vitamini verip D vitamini alıp çinko verip virüsün hücreye girmesini bir nebze olsun fayda sağlamak için direnci yükseltmek için bunları kullanıp hastayı dinlenmeye alırsak hastaların %90'ı sorunsuz bir şekilde bu süreci tamamlayacak. Sorunlu olan %10'da ise çok efektif ve hızlı davranmak gerekiyor. İşte o zaman dedimer bakmak devreye girebilir. O zaman akciğer tomografisi devreye girebilir. Eğer akciğer tomografisi çektiğimizde de yaygın tutulum görüyorsak ya da pıhtı görüyorsak mutlaka buna yönelik tedavi başlamamız gerekir. Şimdi e, hani dedimerden girdik. Biraz sonra eğer siz de uygun görürseniz kan sulandırıcılarından da konuşmamız lazım. Şu an, çünkü şu anda bence müthiş bir e, kan sulandırıcı kullanma modası var. Evet. Gökçen Hocam çünkü, oraya buyurun. Pardon hadi. yani çok haklısınız. Aşır bir sözü hemen sana bırakacağım. Nedimer'in gereksiz kullanımının mali bir yükü oluyor anlamsız bir şekilde ama kan sulandırıcı kullanımının bir de tıbbi olarak zararı da olabilir değil mi? Yanlışça söylemiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü kullandığınız her kansulandırıcı iki ucu keskin kılıç gibidir. Amaç vücuttaki pıhtı sistemini siz pıhtı aslında bir savunma. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki kanamaması için ya da virüsün yayılmaması için savunma sisteminden dolayı pıhtı oluşuyor. Siz bunu baskılarken bir yandan kanama riskini artırıyorsunuz vücutta. Yani yaşlı hastalarda özellikle daha önceden midesi, dağıtsızlığı geçiren hastalarda, kolit olan hastalarda, kanamaya eğilimli bir takım e, doğuştan gelen e, kanama düzensizliği olan hastalarda bu kanser... Sanıyorum bir kopukluk oldu Ayşegül. Evet. Ee, Gökçen Hoca'nın... E Evet Gökçen hocam, hocam size ben bir soru sormak istiyorum evet. e, bununla ilgili. E, siz yurtdışındaki Covid-19 ile ilgili Hı. süreci de çok iyi takip ettiniz. E, Türkiye'de işte hep şunu konuşuyoruz. E, Deydimir üzerinden bir ticarileşme, torax bt üzerinden bir ticarileşme, Antikor üzerinden bir Kesinlikle. ticarileşme genetik haritalamaya kadar gidildi artık biliyorsunuz onun üzerinden bile bir haritalaş e, ha, e, ticarileşme Gökçen Hoca da başlı çok özür dilerim internet bağlatım tekrar evet. koptu tamam hocam yok Ayşe Gökçen şey Hocam e, hem size soracağım hem e, Selim Hocam'a soracağım. E, bu ticarileşmeyi dünyada görüyor muyuz? Selim Hocam'a sorum. E, Gökçen Hocam size de sorum e, o kansulandırıcıyla devam edersiniz diye. Değdi düzeyleri var bir de. Hani değdi çok yüksek çıkabiliyor. E, Normalin biraz üzerinde çıkabiliyor. Bunun düzeyine göre de kansulandırıcı verip vermeme konusundaki görüşünüz değişiyor mu diye soracağım. Selim Hoca'ya dünyada da bu var mı diye hemen sorduktan sonra siz koptuğunuzda şöyle bir toparladık bunu. Evet ben sözü hemen Gökçen Hoca'ya bırakacağım. Çok kısa olarak geçen hafta bu Fransız Bilimler Akademisi'nin bir toplantısını izleme olanağı buldum. Enstupasto'dan e, araştırıcılar vardı. Ben de sordum yani birazcık da e, duymak için biliyordum 3-5 soru cevabını başka toplantılardan. Yani antikor testi ve antikorla e, araştırmak bizim ülkemiz dışında hemen hemen hiçbir yerde yapılmıyor. Çünkü söyledikleri şu anda ticari olarak kullanılan Eliza kitlerinin hiçbirisi nötralize antikorlara bakmıyorlar. Onun için elimizdeki kitlerle antikor düzeyiniz sizin bin ya da on olsun hiçbir anlamı yok. Bin daha koruyor, on daha az koruyor diye bir şey yok. Çünkü bu ıı, testler ile koruyucu antikorlar saptanmıyor. Ama bizde birçok konuda olduğu gibi bazen böyle bir moda olur. Özellikle gökselerlerin çok yerinde belirttiği bu biraz ticari bir ıı, pompalamayla, ticari kaygılarla yapılan, e, işte duyurular ya da e, konuşmalar sonucunda gereksiz testler çok sık başvuruluyor. Antikor testleri de onlardan biri. Didimler için zaten Gökçen Hocam söyledi onun ne kadar e, yaygın ve e, anlamsız <gülüyor> kullanıcıları. Evet Gökçen dönelim tekrardan. şimdi Hocam'a bir sorun vardı. Evet. evet. evet. Kan sulandırıcı evet. ne kısaca kan sulandırıcı evet, şeylerle ilgili söyleyeyim. Şimdi kan sulandırıcılarla ilgili Hani kan sulandırıcılarla ilgili e, gereksiz kan sulandırıcı kullanımın riskini az önce söyledim. Bilmiyorum koparken duyuldu mu? Bir, <gülüyor> siz e, fayda sağlayayım derken zarar sağlayabilirsiniz. Ben hocama şu açıdan çok katılıyorum. Seviyeyi söylemeden önce. Maalesef ülkemizde iki tıp tıp oluşmaya başladı. Bir tanesi gerçekten bilim uygul bilimin ışığında tıp uygulayanlar bir de popüler kültür. Yani evet. inanın bugün ben eminim ki şuraya çıksam. Çok daha popüler olabilecek sözleri söyleyebilecek Selim Hocam da siz de ben de e, belli bir birikime sahibiz ve zekaya da sahibiz. Ama önemli olan ettiğiniz Hipokrat yeminini çok iyi tutmak, önce hastanıza zarar vermemek, herhangi bir e, ticari kaygıyla gereksiz pompalamayı yapmamak, bakın korumamak demiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi aynen dedimer seviyelerine gelirsek, Şimdi dedimer de bir kişiden kişiye değişebiliyor. İki, yalnızca Covid de artmıyor. Başka hastalıklarda da artıyor. Sigara içmeniz bile sizin kronik sigara içicisi olmanız dair dedimer seviyenizi etkileyebiliyor. Beslenme tarzınız yine etkileyebiliyor. Şimdi bu kadar çok faktör bir aradayken dedimer seviyesine göre değil, konunun uzmanı bir hekimin yönlendirdiği şekilde kan sulandırıcı kullanmak ya da tedavi olmak Bence en iyisi, en doğrusu çünkü yalnızca pıhtıyla mücadele etmekte yetmiyor. Biliyorsunuz ki ilk günlerde bizim hiç kullanmadığımız steroidleri kullanmaya başladık. Bunun sebebi yaygın damar içi pıhtılaşmasını engellemek. Yani nihai hedefimiz orası. Bir kere daha vurgu yapmak istiyorum seyircilerimize. Yani e, hiç kulağa hoş gelmeyebilir, popüler gelmeyebilir ama lütfen... Covid geçiriyorsanız bir paniklemeyin. Kliniğiniz ağırlaşıyorsa bir doktordan yardım alın. Kendi başınıza ne kansulandırıcı ne de başka ilaçlara yönelin. Çünkü bunların bedellerini çok daha ağır ödüyoruz. Daha sonra bizler. Çok çok önemli mesajlar. Çok teşekkürler verdiğiniz için. Tabi bu moda konusu ilginç bir şey. ve Önemli bir noktaya değindiniz. Didimerin sadece Covid'de değil başka nedenlerle de yüksek bulunacağı ve yanıltıcı olacağı. Bunu birçok biz şeyde biliyoruz aslında, birçok bu göstergelerde, tümör markörlerinde görüyoruz. İşte karisulenebilir öncük antijen, alfa fetoprotein gibi bir dizi markır. sadece kanser değil başka nedenlerlerdi, gebelikten sigara içmeye kadar yükselebiliyor ve yanıltıcı olabilir. Onun için tek başına o test sonucuna göre hareket etmek lazım. Bir de bu moda olmak konusu e, dediniz ya da yanıltıcı. Bu sadece ülkemizde değil galiba. Bugünkü bir haberi sizlere aktarmak için bir iki dakikalık parantez açmama izin verin. Avrupa Birliği, daha doğrusu EMA, Avrupa Tıp Medikal Ajansı, Valneva aşısına onay verdi dün. Valneva aşısı Fransız-Avusturya ortak yapımı, aynı Sinovac teknolojisinin kullanıldığı inaktif bir aşı. Şimdi Sinovac yaptırdığı için Avrupa'ya gidemez, Avrupa insanları bu inaktif aşı yaptıranları kabul etmiyor, vize vermiyor deniyordu. İyi de aynı yöntemle hazırlanan Fransız aşısı Avrupa'da kabul gördü bugün. Hani bu da işin ticari bir boyutu olduğunu bir göstergesi herhalde çok tuhaf, çok garip, çok çelişkili bir durum. Bu konuyu daha sonra e, farklı programlarda ele alırız diye düşünüyorum. Bir müzik arası da sizi biraz eğlendireyim bunu. Peki Gökşen Hocam bu sizi, size seçtim bu parçayı. Anneke van Gers Bergen söylüyor. Hollandalı bir müzisyen. Karsu isimli Türk müzisyenin sanatçının eserini söyleyecek Jest Oldu Hanneke van Gersbergen'den dinledik Jest Oldu isimli parçayı seslendirdi 95.0 açık radyodayız ve önce sağlık programında profesör Doktor Gökşen Orhan'la söyleşimizi sürdürüyoruz son bölümde Ayşegül önemli neyi soracaksın nereye gelecek uzamış Covid-19'u evet, COVID çünkü uzamış Covid-19'da çok konuşuluyor Uzamış COVID-19'da kardiyolojik olarak hangi sorunları görüyoruz? Biraz hani girdik aslında o konuları öyle kabul ediyorum. E, ama bunların dışında yani tromboembolik durum dışında gördüğünüz neler var kardiyolojik olarak e, uzamış COVID-19'da? Şimdi uzamış COVID-19 biliyorsunuz ki hastalığın sonuç iki tip karşımıza çıkıyor. Bir enfeksiyonun uzaması, iki enfeksiyonun neden olduğu sorunların karşımıza çıkması. En önemli sorunlardan bir tanesi nadir de görülse mi miyokarditler. Yani kalp kasının kendisinin iltihabı. Kalp kasının kendisinin iltihabı olduğunda kalbin kasılma gücü düşüyor. Kalp eskisi kadar iyi performans gösteremiyor. Vücudu kalp aslında bir pompa. Vücudumuzun ihtiyacı olan kanı aralıksız pompalayan bir pompa. Biz kalbimiz gücünü yitirdiğinde Dokularımıza yeterli oksijeni ve besin maddelerini kan aracılığıyla ulaştıramıyoruz. Böylece tüm organlarımız çökmeye başlıyor. Miyokardit olduğunuzda sizi bekleyen en önemli şey, kalp kası hitabıyla beraber yaygın organ yetersizliğine girmeniz. Tüm organlarınız beslenemediği için. Hele üzerine enfeksiyon da eklenince, ihtiyaç daha da artıyor Vücudun ihtiyacı, daha tepe takla kalıyorsunuz. Birincisi miyokardit. Bu durumda ne yapıyoruz? İki tür tedavi yapıyoruz. Bir ilaçlarla virüsle mücadele ediyoruz, yeni bir enfeksiyon olmamasını sağlıyoruz, kalbi destekliyoruz ve kalbin kendi kendine iyileşmesini bekliyoruz. Eğer iyileşemiyorsa, hani bu aralar çok konuşuldu, çok bilindi, ECMO diye bir cihaz takıyoruz. ECMO hem akciğerin görevini üstleniyor, hem kanın görevini üstleniyor, kanı alıp oksijenlendiriyor, daha sonra vücuda geri yollayarak vücudun uzun süre e, kalbin kendini toplayacağı süre içerisinde gerekli besinleri ve oksijeni almasını sağlıyoruz. Bir başka sorunumuz e, az önce söylediğim gibi damar cidarı adeta çıldırıyor. Eğer sizin genetik zemininizde damar yapınız kötüyse <gülüyor> aterosklerotik sorunlarınız artıyor. Yani koroner arter hastalığı hiç beklemediğiniz bir anda empaktüs geçiriyorsunuz COVID sonrası. Covid sonrası pulmoner emboli oluşuyor. akciğerinizdeki basınçlarınız yükseliyor. Kalbiniz yine yetersizliğe giriyor. Bir de küçük damarları tutan, küçük damarlara pıhtıların atmasıyla seyreden sonuçta damarın genişlemesine neden olan anevrizmalar görmeye başladık son zamanlarda. Önümüzdeki dönemde bunları da çok göreceğimizi düşünüyoruz. Ee, kabaca şunu söyleyebiliriz. Bir, kalbin kendisinin... Etabından kaynaklanan sorunlar. iki Kronik leşmiş pıhtıların neden olduğu sorunlar ileride kardiyolojik olarak bizi bekliyor ve belki de diyeceğiz ki COVID sonrası kalp damar hastalıkları diye ayrı bir bölüm okutulacak belki bundan 5 yıl sonra. Hayır, çok mı? önemli. Evet. Çok önemli. Evet Ayşe. Aç Evet. Ee, bu kitepin e, geçen haftaki etkinlikleriyle ilgili son olarak e, fotoğraflarınızı gördüm. E, bir böyle rakamların önünde 45 e, rakamının önünde hekimlere yönelik hangi eğitimler planlandı, hangi eğitimler yapıldı? Çünkü aslında hani bunun evet birey de kendine ait önlemleri alabilir ama burada farkındalık özellikle hekimlerde, periferdeki hekimlerde olması gerekiyor. Hekimlere yönelik neler planlıyorsunuz, neler yaptınız onu sormak istiyorum. Hekimler de dinliyorlar bizi çünkü. Şimdi... E Kıtep hakkında hekimlere ve hastalarımıza yönelik şunu söylemek istiyorum. Eğer hayatınızın herhangi bir döneminde geçirilmiş bir pıhtı öykünüz varsa, bacaklarınızda pıhtı oluştuysa, akciğerinizde pıhtı oluştuysa ve siz bunları tedavi ettiyseniz biraz uyanık olmanız gerekiyor. Çünkü kıtep öncelikle şüpheyle tanısı konulabilen bir hastalık. Eğer altını çizerek söylüyorum, ilerleyici, ve eforla yani hareket ettiğinizde artan nefes darlığınız varsa sık öksürük nöbetlerine kapılıyorsanız özel, özellikle eforla gelen çarpıntı şikayetleriniz oluyorsa mutlaka bir hekime ben hayatımın bir dönümünde pıhtı geçirdim şu anda öksürük nöbetim var hiç çekinmesin hastalarımız ben kıtep olmayayım diye başvurun lütfen Hı -hı. çünkü Önemli olan bu hastalıkta erken fark edilmek. Hastalığın bir dönemi var, adı da çok güzel, balayı dönemi. Aynen evliliklerin balayı dönemi gibi. Bu yüksek tansiyonla kalbin iyi geçindiği dönem. Bu dönemde siz yalnızca eforla gelen, yani hareketle gelen nefes darlığı ve öksürt dışında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ama kalbiniz yetersizliğe girdikten sonra diğer bulgular ortaya çıkıyor. Hastalığın tedavisin ve tanısı nasıl? Bir akciğer tomografisi çok basit. Bir akciğerin nasıl beslendiğine ilişkin ventilasyon perfüzyon sintigrafisi denilen bir testi yapıyorsunuz. Daha sonra zaten yapmanız gereken şey ilgili bir merkeze yönelmek. Ilgili merkezde de bizim yaptığımız bu pıhtılar eğer ameliyatlıksa ve hastanın genel durumu bunu kaldırabilecek durumdaysa bu pıhtıları biz kronikleşmiş tahşleşmiş pıhtıları bir ameliyatla Tüm kanı durdurarak, hastanın tüm dolaşımını boşaltarak total sirkülatör yani dolaşımın durdurulması dediğimiz bir ameliyatla yapıyoruz. Hastayı yaklaşık 18 dereceye soğutuyoruz. Bu dönemde beynini koruyoruz, vücudunu koruyoruz ama hasta hiç kan kalmıyor. Bunun sebebi de akciğerin çok kanlanan bir organ olması. Kansız ortamı sağlayabilmek için. Evet çok sorunlu bir ameliyat ama şu anda Akciğer yüksek tansiyonunun tek tedavi edilebilen, cerrahi tedavi edilebilen, sonunda hastaların yaşamına döndürebildiği efektif bir ameliyat ve bu ameliyat kalp ve damar cerrahlarınca yapılıyor. Neden? Çünkü kalp akciğer makinesini Türkiye'de kullanma yetkisi yalnızca kalp ve damar cerrahlarına ait. Lütfen kıt tanısı aldıysanız, öncelikle bir kalp damar cerrahına başvurup mutlaka görüş alın. Hayatınızı tehdit etmesin kitap. Bir kere daha söylüyorum. Pıhtı küçük ama riski büyük. Yaşam çok değerli. Bununla uğraşan cerrahların tek istediği bilinirliği artırıp daha çok insana dokunabilmek. Bu çok çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için kendim ve derneğim adına. E, biz bir hafta boyunca elimizden geldiğince eğitimlerle çalışıyoruz. E, daha çok doktora ulaşmayı denedik ama bu eğitimler bütün yıl sürüyor aralıklı olarak ilgili hekimlere. Amacımız bunun farkındalığını artırarak ülkemizde bu şekilde kaybettiğimiz hasta sayısını en aza indirebilmek. Bu çok güzel oldu aslında. Ben Şimdilik aklıma geldi 12 Kasım, 12 Kasım dünya pneumonya, dünya zatüre günü aynı zamanda. Bu da akciğerlerine ilgili, bu da ben, pneumokok aşısınızı ihmal etmeyin deyip. Özellikle olmayanlara ki onun da e, uygulanması değişti artık tek bir doz yetiyor. Eskiden 5 ya da 10 yıl sonra tekrarı gerekiyordu. E, evet bugün de, e, günlerden akciğer günü gibi oldu. Embolisinden, bronisine <gülüyor> kadar her şeyi konuştuk. E, verdiğiniz bilgiler çok değerli e, hocam. E, Ayşegül var mı başka sorun? E, Tabii ki var. En, en güzel yere giriyoruz şu anda. Öyle. <gülüyor> Emanet kalp nasıl gidiyor? Ha, evet. Emanet Kalp, e, valla ben çok mutluyum, e, iyi bir satış rakamı yakaladık ama çok okunuyor, çok evet. güzel geri dönüşler var, ben bu konuda çok mutluyum, İyi ki bu kitabı yazmışım, şu anda da ikinci bir roman yazıyorum, evet. e, o da yine Neşter Edebiyatı, yine e, bir ameliyatın etrafında dönecek, biraz önce konuştuğumuz total sirkülatör aresti orada bol bol anlatacağım. Yani kalbin tamam. durulması, hastanın boşaltılması, kansız kalması. Ee, yine bir öykü üzerinde çalışıyoruz. Umarım e, 6 ay içerisinde e, yeni bir romanla bir arada olacağız. İsmi henüz yok. Ama çok heyecanlıyım, çok mutluyum. İyi ki bir şeyler yazmaya başlamışım. Tabii sizin kadar yani Ayşegül Hanım böyle edebiyatın içinde değilim. Ben bir cerrahım hep söylüyorum ama yavaş yavaş oraya doğru gitmeye çalışıyorum. <gülüyor> Umarım e, o yolculuğunda e, yani başarılı olabilirim. E, Bizinizle son de, bir şey söylemek istiyorum. Konferelerde e, birileri gelir, e, bir şeyler söyler. En son gittiğim kongrede, İki tane e, bayan geldi yanıma biz dediler katlama cereyalların eşiyiz yani katlama cereyallar değiliz biz öyle sene geldik ama sizin isminizi duyunca oturumunuza geldik Aa, ben çok e, herhalde dedim eşlerinin bir sınavına girdim bir şey var hani teşekkür edecekler şak diye iki tane kitap çıktı dediler, kitabınızı lütfen. çok beğendim lütfen imzalar mısınız dedim bana böyle gelin bırakın <gülüyor> elini gelimi <gülüyor> evet e, yani Ayşegül sana rakip geliyor yakında haberin olsun çok mutluyum çok mutluyum ee, peki bir sinema falan onunla ilişkiler var mı ee, bir önceki programda da sormuştuk çünkü hekimlerin çok e, kitapları bu aralar popüler e, dizi konusu oluyor sinema konusu oluyor bu tekliflere açık mısınız? Vallahi her tür teklifi açığım bu şeyde ama tek bir kırmızı çizgim var Türkan şöyle gibi üç tane kırmızı çizgim var. Ben mi diyeceksiniz? Evet, her tür teklifi açığım. <gülüyor> Zaten herhalde Türkan Hanım'a e, o çizgileri koymasının bir sebebi vardı. Kimsenin de benim koşa koşa gelip beni öpeceğini ve ee, <gülüyor> e, Bunları <gülüyor> yine de söylemiş olalım Gökçen Hoca. Yani elimden geldiğince e, tabii ki her tür teklifi açığım. Çünkü ben yazmayı çok sevdim. Yani şu anda elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. E, bu aynen vegan diyet gibi bir şey sanırım. E, yedikçe hani nasıl vegan olunuyor diye siz az önce anlattınız. Etraf sizi besleyince. E, ben bu sayede e, birçok yazan insanla tanıştım. Birçok okuyan insanla tanıştım. Editörle tanıştım. Yani kendimi hiç bu kadar huzurlu ve mutlu hissettiğim bir dönemim olmamıştı. E, bana çok iyi geldi. Umarım e, daha çok yol alabilirim burada. Çok güzel. Evet. Yani sizi artık kardiyoloji kongreleri, kalp domar cerrahisi kongreleri dışında edebiyat toplantılarında da göreceğiz yakında sanıyorum. Evet. Güzel. Peki. Çok teşekkürler vakit evdiğiniz için. Bugün ben ilginç bir gün ederim. hem dünya kronik, tromboembolik, pulmoner hipertansiyon günü ya da haftası 6 kısmından bu yana hem dünya zatüre günü dedik. Aynı zamanda dünya metal günüymüş. Metal müzik günü. Ee, biz de bir metal parçası dinleyelim dedik ama benim tabii metal müzik kültürüm olmadığı için ne çalabilirim diye bakarken old school metalden bir şey buldum tanıdığım bir grup Deep Purple Deep Purple'dan Smoke on the Water isimli parçayla veda edelim hocam çok teşekkürler katıldığınız Peki, için teşekkür ederim. Hocam, teşekkür ederim sağ olun ederim. çok çok, teşekkür çok teşekkürler sağ olun ben herkese iyi hafta sonları Deep Purple'dan sizlere veda ediyoruz güzel hafta sonları İyi hafta sonları